1447 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, ilim öğrenen kardeşini şikayete gelen adama söyledikleri, peygamber devrinde iki kardeş vardı, birisi sanatkardı, diğeri de peygamberin huzurunda durur, ilim öğrenirdi, sanatkar, kardeşini Hazreti Peygamber'e şikayet etti, Hazreti Peygamber sanatkara hitaben, umulur ki, sen onun sayesinde rızıklanıyorsun, dedi.